Dünde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateşte Allah hepimize cennete girecek amel işlemeyi nasip etsin. Evet. Geçen hafta sıratı müstakim kelimesinin kelime manası ve ıstılağın üzerinde biraz durmuştuk. İnşallah geniş bir zamanda onun devamını isteriz. Bugün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 eşlerinize nankörlük eden insanlarsınız. Onlar size dokuz iyilik yapıp bir kemlik yapsa hemen dersiniz ki size ne gördük ki? Ne iyilik gördük ki? Nimete nankörlük yaptığınız için bu amelde sizi ne yapar? Cehenneme götürürdü. Evet. İyiliklere ve nimet verene karşı takınılan bu olumsuz tavra nankörlük denir işte. kardeşim. Nankörlük de İslam'da iyi kelimelerden değildir. Allah'ın sevdiği, hoslandığı amellerden hiç değildir. Allah nankör olanları sevmesin. Eskiler bu kötü ahlaka küfranı nimet derlerdi. Hadiste geldiği gibi. Nankörlük demezlerdi. Yani nimeti yalan sayma, nimeti inkar etme, nimeti ve sahibini görmezlikten gelme manasındadır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 nefrettir. Hemen nefreti ortaya da düşmanlık kin adavette arkasından gelir. Kardeşlerim nankörlük ya Allah Azze ve Celle'ye ya da insanlara karşı yapılır. Ama işte Allah'a olsun işte insanlara iki tarafta da revaç ne atmaz Bu bulmaz. Kişi başkasından gördüğü bir iyiliği, bir yardımı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 Şimdi adamın birinin giyecek ayakkabısı yokmuş. Elbisesi de yokmuş. İki tane emekli otururken demişti gel lan sana bir ayakkabı alayım. Öbürü de demiş ki gel sana bir elbise alayım. Adam şimdi yolda yürüyormuş yağmur yağıyormuş lan sabır basma. Kenardan git. Gidiyormuş lan güneşte gelme. Elbiseye eskidirsin bak rengi gider. En son adam dayanamamış lan şimdi elbisenin üzerinde ayakkabımızdan sokakta çıkarıp gitmiş.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 Pazara gidiyor. Ne alırsa alıp geliyor. Peygamber Aleyhisselam'ı alıyor diyor. Daha sonra adam parasını istediğinde olundan tutuyor gelir, Fiyerikten öde bakayım diye. Allah Resul'da gülerek ödüyor. Böyle bir sahabe. Yani çok e, muhabbeti hoş. Hatta Hazreti Osman'ın kafasını bile yaran sahabeden Evet. Bir gün içki içerken yakalanıyoruz. Bu sahabe. Ve meclise getiriliyor. Kendisine hak vurulacak. Ebu Musa öyle şahri. Allah seni kahretsin. Allah sana lanet etsin. Şu meclisine adabını bozdun diye ona lanet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor. Ona lanet etme. Vallahi Allah'ı ve Resulü çok seviyor. Bak günahına da kendisine ne yapılır? Hat uygulanıyor. Yani buğuz dediğimizde nankörlük yapana da dinden çıkan bir muamelesi ne yapmayacağız? Yapmayacağız ki tövbe etmeye ne yapacak? Bir fırsat bulacak. Günahın nispetinde dozunu ayarlamamız gerekiyor. Günahın nispetinde dozunu ayarlamadığınızda adam kendini dinden çıkmış gibi hissedersen aslında dinsizim. Ha nanker olmuşum ve kafir de yani. Çünkü senin yanına zaten ne yapamıyor? Giremiyor. Evet.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 Bu tutum da elbette tıpkı küfrü düşmek gibidir. Yani kafirlerin ahlakı gibidir. Mesela ayetlere baktığımızda Kur'an'da Sebe suresinde Allah diyor ki Azze ve Celle Allah'ın verdiği nimetleri tanımayıp inkarcı olan azgınların cezalandırıldığını anlatılmaktadır. Şimdi düşünün Sebe halkı Allah Azze ve Celle onlara türlü türlü nimetler verdi. Onlar ne yapıyordu? Tutup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 Geçen Harun da derste istedi. Müslüm'ün bir rivayet var kardeşler. Allah Resulü, Resulü Geçmiş ümmetlerden bir adamdan örnek veriyor. Bir adam, Ya Rabbi benim ömrümü uzun et diyor. Allah ona 3 sene ömür veriyor. Ya Rabbi diyor, benim bütün ömrümü namaz kılanlardan eyle. Adam ömründe namaz kılarak geçiliyor. İncivaya çekilir. Ya Rabbi benim ruhumu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 Ve insana gelecek bela ve musibetin 99 bela musibetin önüne bir bu kelime ne yapar? Geçebilir. Evet. Allah bizleri şükredenlerden olsun. İkinci boyutu ise mümin olan kimselerin verilen nimetlere yapılan iyiliklere hakkıyla şükretmemeleridir. Esasen müminler iman ederek şükrü birinci şartına uyarlar. Ancak onlar hayatları boyunca ibadet, dua,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 Gösteriş için kılarlar. Son vakti bırakırlar. Allah'a gereği gibi ne yapmazlar? de Bunlar kimin amelleri? Ne? Yani ibadetler insanın kimliğini ne yapıyor? Ön, tura, ön tarafa getiriyor. Hiç kimse kendisine ben müminim, şuyum buyum demesine ne yapmak Gerek yok. Oradaki ibadet senin ne olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Çünkü bunu söyleyen Allah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 Bu perde kalkmadığı müddeti şurayı ne yapamıyorsun? Göremiyorsun, geçemiyorsun. Onun için bunun ortadan kalkması ancak ibadetleri insanın sıkı sıkıya ve cemaat içinde Allah'ı seven, Allah'tan korkan insanlarla birlikte hareket etmesine bağlıdır. Evet. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Hüveteala diyor ki andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size nimetlerimi artırır. Ve andolsun eğer küfrederseniz nankörlük yaparsanız şüphesiz benim azabım da size çok şıklıklı olur. Evet. Nankörlük eden muhakkak cezasını bulur kardeşler. Yani mankörlük yapan insanın e, hiçbir zaman bu yaptığı yanına ne atmaz Kalmaz. Bunu günümüzde televizyonla, şeylerle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 hayatını ikame etmesi, dünyalık nimetlere kavuşması hep bu insanla olmuştur. Onun için atalarımızın güzel bir sözü var. Belki birçok sohbette bunu zikrediyoruz. Yeri ekmeye göğe ne yapmaz? Bakmaz. Adam market açmıştır. O elektronikte çalışıyordur. O halde çalışıyordur. O dişçidir. Çalıştığı kazandığıyla ben kazandığım şeyini Allah'ı unutabilir. Allah'ı unutanlardan elemez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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iki şeyiniz var. Boşa geçirdiğiniz, kıymetini bilmediğiniz. Bu birisi zaman, birisi de nedir? Sıbat. Yani bunların kıymetini ne yapmazsınız? Bilmezsiniz. Şimdi geçmişe bakıyorsun. Kadınları el alayım, sizleri almayı. Sabahın dördünde kalkarlar, yiyecek hazırlanlar, çeşmeye gider, su getirirler. Bulaşığı yıkarlar, çamaşır yıkarlar. Akşamı yiyeceğim. Şimdi neredeyse kadın çalışma makinası. Şimdi bulaşık makinası otomatik. Çamaşır makinesi otomatik. Elektrik. Buzdolabı, elektrik sübürgesi. Kadının bu kadar saati, boş saati varken ne olması gerekir? Halif. Yani alimin de üstüne Şeyhülis'ten olması gerekir. Peki nasıllar hanımlarınız?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 Her türlü sohbeti ne yapabiliyor? Dinleyebiliyorlar. Kitapçıya bile gitmelerine gerek yok. İnternete git. istediğin kitabı ne yapabiliyor? İndirebilirim. Ama 40 yıllık lafı gelir, güderler, konuşurlar. Bir Allah'ın kelamını konuşmalar. <Gülüyor> Bakın bu da mantıklı. Aynen. da, diyorlar. <Gülüyor> <Getir. Atmıyorum. Gülüyor> Erkeklere ben söz söylemem. Söylediği söz bahse getirdik. Atmıyorum. Ama bu sözlerimi atıyor olarak kabul ediyorsanız evet atıyorum. Hayır. Evet. Ee, bütün bunlara rağmen insanoğlu pek çok zaman acizliğini, zayıflığını unutup sahip olduğu nimetleri kendinden bilmektedir. Aynen Ebu Leheb'in İseyle Kurus'un ayet kerimesine bakacak olursanız o ne diyordu? Bunlar bana dünyada verilmişse ahirette de bunun misli ne yapılır? Evet. Verilir diyordu. İşte bu da nimete nedir? Evet. Nankörlüktür. Allah'ın içerisinde ne yapmış? Kurutmuştur. Gaflete düşüp bu nimete kendi eliyle kendi çalışmalarıyla kavuştuğu içine insanın evet. kapılmaması gerekir. Efe kim arıyor?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 İnsanı yaptıklarını kendisinden bilmeye, övünmeye sürükleyen, şükretmeyi unutturan sebeplerin başında cehalet ve kaflet gelmektedir. Kaflete düşmeyip bütün nimetlerin Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmek lazımdır ki bu da fazdır. Böyle düşünmeme Cenab-ı Hak'ka karşı nankörlük olur, bu da cezasız kalmaz. Ne demişim lan erkeklere? <gülüyor> <Hangi>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bakın Ebu Kureyre'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü ve Vesselam geçmiş ümmetlerden üç kişinin e, durumunu bizlere anlatıyor. İsrailoğullarından üç kişi vardı diyor. Birisi Abraş. Abraş'ın ne olduğunu bilmiyor musunuz? Hani böyle şöyle beyaz e, derisinde sedesti, farklı. Farklı. Farklı. farklı. Mesela benim e, dede derdik, dedemin kardeşi, yani ona da bir dede demiş. Alaveli derlerdi. Yani yüzünde böyle en solünde ellerinde farklı. beyazlıklar vardı. Buna abraş hastalığı derler. Bunun bir ismi daha vardı. Neydi o? Bitirbo. He? Bitirbo. Bitirbo. mu? Başka bir isim daha vardı mı? Fransızca soralım mu? Alaca. Ha. Alaca derler.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 birçok şeyleri vardır. Alma ile alakalı fazla bir şey gelmez ama özellikle hatı dökük arkadaşlar diye evet. <gülüyor> ee, ve abreş hastalığıdan olan insanlarda bir eziklik vardır. Sen de, sen de kelleşmişsin ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Allah Resulallah, Şelakir Resulallah bu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 imtihan etmeye geldin. Siz üç kişiydiniz. Üçünüz de imtihana tabi tutuldunuz. Sen imtihanı kazandın, Allah söylüken razı oldu. Fakat iki arkadaşın imtihanı kaybetti. Nimetin kıymetlerini bilmedikleri için cezalandırılıp eski hallerine döndü. Evet. Bunlar ibret alınmadığı için bu geldi. Bu hadis-i şerif de bizlere gösteriyor ki kardeşlerim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 kendilerini çok güçlü gören, dünyanın hakimi olduğunu söyleyen insanlar ne yapmıştır? Bir saniyede helak olup gitmişlerdir. Allah subhanahu ve teala haklı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim mankörlerden değil, refalı olanlardan ilişsin. Allah Azze ve Celle bizdeki mankörlük olan kötü huyları alsın, iyisiyle iyi, işiyle iyi Hatta Şakalbani'nin Evlenme Adabı kitabını okumuşsanız orada güzel bir nakil verir. Kişi diyor evleneceği kadının zifah gecesi onun almına elini koyup ve dua eder. Duasında ne der? Allah'ın bundaki şeytani huyları Hayırlısıyla değiştir. Allah bizdeki şeytani huyları hayırlısıyla değiştirsin. Rabbimiz böyle hayırlı insanlardan hızlısın. Allahümme ve bihamdiki eşhüden la ilahe illa hüntü, şühtafiriki velhamdülillah herhalde. Şunu yere koyuyor. Bana yetmedi. Şimdi bostancıyla şeyin içine döner. Birisi çıkar.